Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Cennete girmesi için de bu imtihan dünyasındayız. Bu imtihan dünyasında fedakarlık istiyor Cenab-ı Hak. Verdiği nimetleri tefekkür etmek ve, ve, ve verdiği nimetleri nerede kullanabileceğiz? Cenab-ı ka ne kadar yaklaşabileceğiz? Ve, e, ayetler bize bir ayna mesabesinde. İlk okunan ayet bu dördüncü cüzün başında. Cenabak lenterar bir rahatetün fuku min matübun ve be matüfuku min şeyin fi innallahi bihi alim buyuruyor. Cenabak burada mülkün sahibi, cihanın sahibi, kulun rabbine yaklaşmasına ve vermesini istiyor. İnsan muhabbetle verir, sevdiği kadar verir. Sevdiği şeylere verir. Sevilmek için verir. Cenab-ı Hak burada kulun veznedar olmasını istiyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça bir rah hayrın kemaline erişemezsiniz buyuruyor. Her ne infak her ne infak ederseniz Allah yolunda harcarsanız Allah ona hakkıyla bilir buyuruyor. Niyetlerimizi biliyor, gayretlerimizi biliyor zaten bu ayet indiği zaman sahibi çok gayret ettiler kimi tarlasını verdi kimi hurma bahçelerini verdi infak etti Yeni benzer infak ayetleri inmeye başlayınca sahibi suffanı hiçbiri yoktu onlar sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an talebeleriydi onlar ancak gelen sadakalarla geçinirlerdi zekatlarla geçinirlerdi bu infak ayetleri inmeye başlayınca onlar da dağa çıktılar odun kestiler Çarşıya indiler, odunları satıp Allah Resulü'nün önüne koydular. asıl maddi manevi gayretlerimiz sırf maddi olarak değil manevi gayretlerimizde bunlar bize Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran en mühim farikalardan biri olmuş oluyor. İkinci okunan sure İnsan suresinden okundu. Bu surenin temel konusu insan yaratılışı. İnsanın kemale ermesi, ahiret mükafatı, kafirlere olan bir azap bildiriliyor. Ayet-i Kerime'de insanın üzerinden henüz kendisini anılan bir şey olmadı, uzun bir zaman geçmedi mi? Yani yalnız Cenab-ı Hak vardı. Ruhların, dev, ruhların hatta dörtü bir yokluk devresi. Yani velhasıl Cenab-ı Hak insanın mazisinin bir hiç olduğunu bildiriyor. Yani bir hiçten geliyor ve dünyada Cenab-ı Hak ona hiçten geldi halde çok nimetler veriyor. Tabi bu nimetler de kemale ermesi, Cenab-ı yakın bir kul olabilmesi. Bir azamet ifadesi. Bu alemin yaratılışından son buluşuna kadar bir zaman az bir azamet ifadesi. Ondan Cenab-ı Hak insana dönüyor. İnsanın bir mazisine döndürüyor insanı. Mazisine kendisini düşünmesini istiyor. Bir insanı katışık bir nutfeden, bir kadın ve erkeğinden meydana gelen bir dölden yarattık buyuruyor. Yani nasıl insan, bir hiçten nasıl meydana geliyor? Bir nasıl meydana geliyor? Nasıl teşekkül ediyor? Bu vücudumuzdaki bu azalar, bu fakülteler nasıl teşekkül ediyor? Bu cihazlar nasıl çalışıyor? Onu imtihan edelim diye. Kulu imtihan edelim diye kendi işitir ve görür kıldık. Demek içindeki şeyi bilmesi ve görmesi icap eden şeyi görebilmesi Kalp ve hissiyat merkezi kalbin devreye girmesi ve hikmeti tefekkür Cenab-ı Hak ya da kulluk için yaratıldık netice, imtihanı geçebilmek için marifetullah Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilmek kalpten bir pencere açılması ve Cenab-ı Hak yakınlığı artması Cenab-ı Hak nimetleri bildiriyor en başta diğer mahlukattan farklı şerre ve hayra temayülü bir akıl veriyor. Ve bu akıl nasıl kullanılacak? Bunun için kainat, bu cihan birer ibretler, kudret akışları, ilahi nakışlar, ilahi azamet tecellileri de bunu da göz değil kalp görür. Yani kalp olması lazım. Bu kalp inkişaf edecek, bu hikmetlere nazar edecek. Kul, hamd, şükür ve zikir halinde olacak. Peygamberler büyük insan terbiyecilere yol gösterir. Cenab-ı peygamberleri gönder, istikamet gösterecek. Suhflar kitaplar gönderiyor. Bizleri de Cenab-ı Hak 124 bin küsur peygamberin en yücesine ümmet kıldı. Bu da hiçbir sermayeyle. Biz peygamberimizi kendimiz seçmedik. Cenab-ı Hak'ın lütfu ilahiyse, üsvü-i hasene örnek şahsiyet... En yüce peygamberi, peygamberi bize ümmet kıldı. Kıyamete kadar mucize devam edecek olan Kur'an-ı Kerim'e de bizi muhatap kıldı. Sonra Cenab-ı Hak şüphesiz biz onu doğru yolu gösterdik buyuruyor. Doğru yolu gösterdik. Şu kainat nizamıyla, ilah-i akışlarıyla peygamberlerle, kitaplarla, suflarla biz doğruyu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun diyor Cenab-ı Hak. İsterse bu kadar azimette, bu kadar ikram karşısında nefsine aldanarak, isterse nankör olsun, bir hiç, illa Cenab-ı Hak bir kıyametten bakışa, bir akşam karanlı veya bir sabah vakti gibi, yani dünyanın müddeti, Velhasıl ister şükrede olsun, isterse küfredici olsun, nankör olsun Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani insanın kendisine verilmiş bir iradeyi cüz'i Ondan Cenab-ı Hak kafirlere geçiyor. Kafirlerin durumunu bildiriyor. Onlara diyor biz kafirli zincirler demir halka alevli bir ateş hazırladık buyuruluyor. Yani küfrün neticesinde. Müminler de ebrara ise, o salih kulları ise, Onlara bir takım Cenab-ı bir cennet içeceklerinden, o cennet içeceklerinden ne şekilde bir tezahür edecek, nasıl bir huzur verecek, nasıl bir bedene bir surur verecek, o dünyevi içeceklerle kabul kıyas değil. Cenab-ı bu nimetlerin artmasını bildiriyor. Ondan sonra bu salih kulların, Allah'a yakın kulların bir vasfını bildiriyor. Bu mükafatın nail olacak kulların okullar şiddeti her her yere olan bir günden korkarak sözü yerine getirirler. Yani o günün şerrinden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. İman akitlerini yerine getirirler. İmanında kemale uğraşırlar. İmandan ihsana mesafe alırlar. Bunlar nasıl bir misal veriyor Cenab. Hak? Bak burada misallerden birini veriyor. Yani bu mükafata nail olanların burada bir vasfını bildiriyor. Bir fedakarlık, bir feragat, fedakarlık. Onlar kendileri çekmesine rağmen kendilerinin ihtiyaçları var. Kendilerinin ihtiyaçlarına rağmen yoksula, yetime ve esire yedirirler buyuruyor. Buna İhsar deniyor. Cenab-ı o yüksek kemale ermiş kulların bir kendisinden vazgeçme. Kendisine bir mümin kuluna tercih etme. Bu marifetullah, Cenab-ı yakından tanımak. İşte Aslı Saadet çağının insanları marifet toplumuydu. Cenab-ı yakından tanıyan bir toplumuydu. Yoğun bir tefekkür mevsimiydi. Haliki yakından tanıma ve ıkra bismi rabbikelleze halak devriydi. Teskiyenin tasfiyenin ravaç bulduğu bir devirde derin bir tefekkür başladı. Bir insanın bir damla sudan meydana gelmesi, bir ağacın ufacık bir çekirdekten meydana gelmesi, bir kuşun küçük bir yumurtadan gelmesi üzerine derin bir tefekkür başladı bu tefekkür neticesinde bir isar hali başladı bir fedakarlık hali feragat hali başladı bir rivayete göre sebebin uzun Ali efendimiz bahçe suluyor az bir şey arpa getiriyor Fatıma valide onu öğütüyor tam yiyecekleri zaman yoksul geliyor lillah diyor Allah için istiyor çünkü uzun sadakat sadakaları Allah alıyor Sadakaları Allah'a vermek için kendilerini tercih ediyorlar. Orada yoksula veriyorlar. İkinci sefer yine Fatıma Validemiz yine un halini getiriyor, yine ekmek yapıyor. Bu sefer yetim geliyor. O da lillah diyor. Yapılan o ek ekmeği Allah'a vermek için uzun sadakat, Allah'ın sadakaları yetime veriyorlar. Yani aç olarak devam ediyorlar. Üçüncü olarak tekrar Fatıma Vadimiz öğütüyor. Bu sefer köle geliyor. Köle de lillah diyor. Köleye veriyorlar. Sonra Cenab-ı Hak onların iş dünyalarını bildiriyor. O verirken iş dünyalarını bildiriyor. Onlar diyorlar ki biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz diyorlar. Yani bedelini Allah verecek. Ecri Allah'a ait. Onun için Allah mükâfatını verirken biz sizden bir mukabele istemiyoruz diyorlar. Yani bize bir minnet altında kalmayın diyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak çok çok öte bir şey verecek, mükafat verecek. Yani Cenab-ı Hak alacak o sadakayı. Onun için fakirlere, yetime, esire verirken siz müşteri olun bizden bir minnet altında kalmayın diyorlar. Ondan sonra bir gerekçe bildiriyorlar. Esvab-ı Mucibe bildiriyorlar. Niye veriyorlar? Niye Cenab-ı Hakk'ın sadakasını almasına muhtaçlar? Sen Kamterira biz o sert, belalı, musibetli, sıkıcı, mukassi günden korkarız derler. O şiddetli günden, o azap günden korkarız derler. Bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Bu yaptıkları amel dolayısıyla Cenab-ı o kıyamet günü o şerrinden onları esirger ve yüzlerine parlaklık gönlüne sevinç verir buyuruyor Cenab-ı Hak velhasıl infakın değeri bildiriliyor